On dördüncü lem'a iki makamdır. Birinci makamı iki sualin cevabıdır. Bismillahirrahmanirrahim. yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onun adıyla. O her kusurdan münesehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Selam Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz Sıddık kardeşim Rehfet Bey. Seyr ve puta dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap, 24. sözün 3. dalında 12 asıl namıyla 12 kaide-i beyan edilmiştir. O kaideler ehadis-i nebeviyeye dair, muhtelif tevilata dair birer mihenktirler. Ve ahadise gelen evhamı def edecek mühim esaslardır. Mahteşüs şimdilik sunuhattan başka ilmi mesaille iştigalime mani bazı haller var. Onun için sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sunuhat-ı kalbiye olsa bil mecburiye meşgul oluyorum. Bazı sualler sunuhatı tavafuk ettiği için cevap verilir, gücenmeyiniz. Onun için de her bir sualinize layıkınca cevap veremiyorum. Haydi bu defaki sualinize kısa bir cevap vereyim. Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki hocalar diyorlar arz, öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ne de balık. El cevap. i̇bn Abbas radıyallahu anh gibi zatlara ıslah edilen sahih bir rivayet var ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan sormuşlar dünya ne üstündedir? Ferman etmiş. El ardu aleyh sevr vel hut Dünya öküz ve balığın üzerindedir. Bir rivayette bir defa sevr demiş, diğer defa da Alevhud demiştir. Muhaddislerin bir kısmı İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen foratavari hikayelere bu hadisi tatbik etmişler. Hususen beni İsrail alimlerinin Müslüman olanlarından bir kısmı kütübü sabıkada Sevr ve Hud hakkında gördükleri hikayeleri hadise tatbik edip hadisin manasını acik bir tarzı çevirmişler.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 Ta felekiyat fendini mütala ettiğim vakit gördüm ki, validem gibi öyle diyenler, bir teşbihi hakikat telakki etmişler. Çünkü derecat-ı şemsiyenin medarı olan mıntıkat buruç tabir ettikleri daire-i azime, menazil-i kameriyenin medarı bulunan maili kamer dairesi birbiri üstüne geçmekle, o iki daire, her biri iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise felekiyun uleması, latif bir teşbihle, Büyük iki yılan namı olan neyin namını vermişler. İşte o iki dairenin takatü noktasına baş manasına rees diğerine kuyruk manasına zenet demişler. Kamer reese ve şems zenebe geldiği vakit felekiyun ıslahınca hayluneti arz vuku bulur. Yani küre arz tam ikisinin ortasına düşer. O vakit kamer has bulur. Sabık teşbiyle tinliğinin ağzına girdi denilir. İşte bu ulvi ve ilmi teşbi, avamın lisanına girdikçe nürur zamanla kameri yutacak koca bir yılan şeklini almış. İşte ser ve hudnamıyla iki büyük melek, bir teşbihi lakifi kutsi ile ve manidar bir işaretle ser ve hudnamıyla tesmih edilmişler. Kutsi ulvi lisan-ı mübüvvetten umumun lisanına girdikçe, O teşbih hakikatı inkılav etmiş. Adeta gayet büyük bir öküz ve dehşetli bir balık suretini almışlar. Üçüncü esas. Nasıl ki Kur'an'ın müteşabihatı var. Gayetlerin meseleleri temsilatla ve teşbihatla avama ders veriyor. Öyle de hadisin müteşabihatı var. Gayetlerin hakikatleri me'nuz teşbihatla ifade eder. Mesela bir iki risalede beyan ettiğimiz gibi... Bir vakit huzuru nebevide gayetlerin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki, 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Birkaç dakika sonra birisi geldi dedi, 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gayet beli temsilinin hakikatini ilan etti. Senin sualin cevabına şimdilik üç vecih söylenecek birincisi. Hamele-i arş ve semavat denilen melaikenin birinin ismi Nesir, ...ve diğerinin ismi Sevr. Olarak dört melaike-i Cenab-ı Hak... ...arş ve semavata... ...saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için... ...tayin ettiği gibi... ...semavatın bir küçük kardeşi... ...ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre arza dahi... ...iki melek... ...nazır ve hamele olarak tayin etmiştir. O meleklerin birinin ismi Sevr... ...ve diğerinin ismi Hud'dur. Ve o namı vermesinin sırrı şudur ki... ...arz iki kısımdır. Biri su, biri toprak... Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren insanların medar-ı hayatı olan ziraat, öküz iledir ve öküzün omuzundadır. Küreye Arzı arz-ı müekkel iki melek, hem komandan hem nazır olduklarından, elbette balık taifesine ve öküz nevine bir cihet münasebetleri bulunmak lazımdır. Belki, vel elmu indallah O iki meleğin âlem-i melekut ve âlem-i misalde, sevr ve hüf suretinde temessulleri var. Haşiye, evet. küre-i arz, bahr-i muhid havaide, bir sefine-i rabbaniye ve nas-ı hadisle ahiretin bir mezraası, yani fidanlık tanrısı olduğundan o cami ve şuursuz büyük gemiyi, o denizde emir ilahi ile, intizamla, hikmetle yüzdüren, kaptanlık eden melaikeye hurd namı ve o tanrıya izni ilahi ile nezaret eden melaikeye sevr ismi ne kadar yakıştığı zahirdir. İşte bu münasebete ve o nezarete işareten, ''Ve küreye arzın o iki mühim nevi mahlukatına imaen, lisan-ı mocizül beyan-ı nebevi el-ardu ale-s-sevri vel-hud'' demiş. Gayet derin ve geniş, bir sayfa kadar meselelere havi olan bir hakikati gayet güzel ve kısa bir tek cümleyle ifade etmiş. İkinci vecih, ''Mesela nasıl ki deminse, bu devlet ve saltanak hangi şey üzerinde duruyor?'' cevabında ''Alesseyfi vel-kalem'' denilir. Yani asker kılıcının şecaatine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder. Öyle de küre-i arz madem zihayatın meskenidir ve zihayatın kumandanları da insandır. Ve insanın ehli sevahil kısmının, kısma azamının medar-ı balıktır. Ve ehli sevahil olmayan kısmının medar-ı teayyüşleri ziraatla öküzün omuzundadır. Ve mühim bir medar ticareti de balıktır. Elbette devlet Seyit de kalem üstünde durduğu gibi küreği arzla öküz ve balık üstünde duruyor denilir. Zira ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa o vakit insan yaşayamaz, hayat sukut eder. Halik ve Hakim de arz-ı eder. İşte Resul-i Ekrem ve Vesselam gayet mucizane ve gayet ulvi ve gayet hikmetli bir cevapla ''El ardu aleyhsevri vel hud'' demiş. Nevi İnsani'nin hayatı ne kadar cins-i hayvaninin hayatıyla alakadar olduğuna dair geniş bir hakikati iki kelimeyle ders vermiş. Üçüncü Reci. Eski kozmografya nazarında güneş keser. Güneşin her 30 derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine rapt edecek farazi hatlar çekilse, bir tek vaziyet hasıl olduğu lakit bazı eset yani arslan suretini, Bazı terazi manasına olarak nizan suretini, bazı öküz manasına sevir suretini, bazı balık manasına suretini göstermişler. O münasebete binaen, o burçlara o isimler verilmiş. Şu asrın kozmografyası nazarında ise güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küreye ağız geziyor. Öyleyse o boş işsiz burçlar. Ve yukarıdaki muattal daireler yerine yerde arzın medar senevisinde küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde burucu semaviye arzın medar senevisinden temessül edecek. Ve o halde küre arz her ayda burucu semaviyenin birinin gölgesinde ve imsalindedir Güya arzın medar senevisi bir ayna hükmünde olarak semavi burçlar onda temessül ediyor. İşte bu vecihle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Sabıkhan zikrettiğimiz gibi bir defa Ale sevr, bir defa alel Hut demiş. Evet mucizül beyan olan lisan mübüvete yakışır bir tarzda. Gayetlerin ve çok asıl sonra anlatılacak bir hakikate işareten bir defa Ale sevr demiş. Çünkü küre arz o sualin zamanında sevr burcunun misalindeydi. Bir ay sonra yine sorulmuş alel Hut demiş. Çünkü o vakit küre arz Hut burcunun gölgesindeymiş. İşte istikbalde anlaşılacak bu ürvi hakikate işareten ve küre-i arzın vazifesindeki hareketine ve seyahatine imaen o semavi burçlar güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlar ise arzın medar-ı bulunduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden küre arz olduğuna remzen aleyh sevri vel hud demiştir. Wallahu a'lamu Bazı kütüvi İslamiye'de ser ve dair acib de haric u akıl hikayeler ya israili yattır veya tefsir ettir veya bazı muhaddislerin tevilatıdır ki bazı dikkatsizler tarafından hadis zannedilerek Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a isnat edilmiş. Rabbena la tu'akhizna in nesina veya hatalana ey Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onun hesabı çekme سُبْحَانَكَنَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا اَلْلَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪ي مُحَكِمْ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. İkinci sual Ali-Aba hakkındadır. Kardeşim, Ali-Aba hakkındaki cevapsız kalan sualimizin çok hikmetlerinden yalnız bir tek hikmeti söylenecek şöyle ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam giydiği mübarek avasını Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anh'ıma üstlerini örtmesi ve onlara bu suretle لِيُذْهِ بَاَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَقْلِيرًا Ta ki ey peygamber ailesi Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapsın. Ayetiyle dua etmesinin esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız vazife-i risalete teallik eden bir hikmeti şudur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb aşina ve istikbal din nazarını mübüvvetle, otuz kırk sene sonra sahabeler ve tabi'inler içinde mühim fitneler olup kan döküleceğini görmüş. İçinde en mümteş şahsiyetler, abası altında olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş. Hz. Ali ümmet nazarında takhir ve tedriğe etmek ve Hz. Hüseyin'i taziye ve teselli etmek. Ve Hazreti Hasan'ı tebrik etmek ve musaleha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azim faydasını ilan etmek. Ve Hazreti Fatıma'nın zulriyetinin tahir ve müşerref olacağını ve Ehl-i Beyt ünvan-ı Alisine layık olacaklarını ilan etmek için o dört şahsa kendiyle beraber Hamse-i Ali Aba ünvanını bahşeden o Aba'yı örtmüştür. Evet Şendan Hazreti Ali Halife-i Bilhak idi. Fakat dökülen kanlar çok ehemmiyetli olduğundan, Ümmet nazarında tebriyesi ve veraeti vazife-i risalet hasebiyle ehemmiyette olduğundan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o suretle onu tebriye ediyor. Onu tenkit ve tahdiye ve tadil eden haricileri ve emevilerin mütecaviz taraftarlarını sükuta davet ediyor. Evet hariciler ve emevilerin müfrit taraftarları, Hazreti Ali hakkındaki tefritleri ve tadilleri, ve Hz. Hüseyin'in gayet feci ciğersiz hadisesiyle Şiaların ifrakları ve bid'aları ve Şeyh'inden tedelgileri Ehl-i İslam'a çok zararlı düşmüştür. İşte bu ada ve dua ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hz. Ali radıyallahu anh ve Hz. Hüseyin'i radıyallahu anh mesuliyetten ve ittihamdan ve ümmetini onlar hakkında su izanından kurtardığı gibi Hz. Hasan'ı radıyallahu anh yaptığı musaleha ile ümmete ettiği iyiliğini vazife-i risalet noktasında tebrik ediyor. Ve Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha, zürriyetinin nesli mübareki, alem İslam'da ehl-i beyt ünvanını alarak âli bir şeref kazanacaklarını ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha, ve inni o'i zıhâbike ve zürriyetaha mineşşeytanirracim onun ve neslinin kovulmuş şeytanın şerrinden korunması için sana sığındım. bian hasiti meryem'in validesi gibi zürriyetçe çok mübarek olacağını ilan ediyor. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin tayyirin el-ebrar ve ala ashabihi el-mucahidina el-mukremina el-ahyar amin. Allahum efendimiz Muhammed'e onun tayyib ve tahir ve ebrar olan aline ve mucahit ve ikramamız hal ve ahyar olan ashabına salat et amin.